L'Europe pour toi, l'Europe pour moi, pour pour on Türkiye ve <gülüyor> AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özler. İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir Hayal Tacirleri programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz uluslararası sularda seyretmekte olan yardım gemisine İsrail askerleri tarafından yapılan müdahale ve bunun uluslararası siyasete etkileri olacak. Bunu Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Soli Özel ile konuşacağız. Onun öncesinde hemen Avrupa Birliği ve Türkiye ab ilişkileri gündemine hızlıca bir bakalım. Önce dünyadan başlayalım. Son dönemin en büyük felaketlerinden birine neden olan petrol sızıntısının giderilmesi çalışmaları sürüyor bir taraftan. Diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama etkin ve temiz enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edileceğini belirtti. Yeni bir plan hazırlıyoruz deni dersem Avrupa Komisyonu tutarı 4 ile 30 avro arasında değişecek bir karbon vergisi getirmeye hazırlandığını bunu da Haziran'daki zirvede liderlere sunacağını açıkladı. Diğer taraftan avro bölgesinde işsiz sayısı 15.86 milyon kişi. ...ulaştı ki bu da toplam nüfusun %10,1'ine tekabül ediyor. Evet. Avrupa'da ciddi bir şekilde bu işsizlik yükselmeye başladı. Avrupa genelini %10 sınırını aştılar. Evet. E, Avrupa Birliği ile Rusya arasında bir zirve yapıldı bir Haziran tarihinde. Zirvenin gündeminde vize uygulamalarının kolaylaştırılması, Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne katılımı, Rusya'daki insan haklı ihlalleri ve basın özgürlüğü konuları vardı. E, 31 Mayıs'ta Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köyler istifa etti. Daha doğrusu istifa etmeye zorlandı. Çünkü e, ekonomik gelişmenin desteklenmesi için, kalkınmanın sürdürülebilir olması için yurt dışındaki askeri operasyonların gerekli olduğunu söyledi. Evet. Bunun üzerine büyük bir tepki yadı. Ama diğer taraftan da aslında bundan tam bir gün sonra OECD rakamları ekonomik kriz döneminde dahi askeri harcamaların arttığını gösteriyordu. Hani, hı hı. E, buradan da kapitalizmin sürdürülebilir olması için birazcık askeri harcamalara dayandığı söylenebilir. Aslında Cumhurbaşkanı çok da haksız değilmiş ama gitti ve 30 Haziran'da yeni seçimler yapılacak. Çek Cumhuriyeti'nde seçimler yapıldı. 28-29 Mayıs'ta Sosyal Demokratlar bayağı bir oy kaybetti. Sağ partiler bir koalisyon kuracaklar ve kemer sıkma politikalarının başlaması gündemde. Son olarak da Kıbrıs'ta Derviş olduğunu seçilmesinin ardından ikinci görüşmeler bugün yapılacak. Gündemimiz bu kadar. Esas konumuz artık geçebiliriz yavaş yavaş. E, hattımızda Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi e, soruyor Özel var. Hocam merhaba. Merhabalar. İyi e, yayınlar. Sağ olun hocam. E, hocam e, ge, yani bu haftaya damgasını vuran olay belli. E, yani biz konulara baktığımız zaman tek bir açıdan bakabiliyoruz. E, AB ile ilişkiler dediğimiz zaman da aynı şey geçerli. Evet. E, öncelikle siz genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz e, bu gelişmeyi? Bu Everest'te ölen adamdan bahsediyoruz değil mi? Olay, işte haftaya damgasını vuran olay olarak. <gülüyor> evet hocam Everest'te ölen peki, adam. Tamam peki. Ee, şimdi belli ki çok çok ağır bir krizi nispeten daha ağır bir şekilde geçirmekteyiz. Bugünkü gazetelere yansımış olan haberlere baktığınızda yani iki gece önce <gülüyor> belli ki <gülüyor> Türkiye-İsrail ilişkileri tümden kopma noktasına gelmiş ee, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir diplomatik çaba göstermesi gerekmiş. Dün e, gerek e, tutuklanmış olan yolcuların, gerekse yaralıların geri dönmesinin sağlanması ve bir şekilde e, sürecin önünün ya da ilişkilerin önünün açık kalması açısından. Şimdi bu meseleyi tabii pek çok açıdan en azından 3 temel açıdan değerlendirmek mümkün. Şu anda üçü de yapılıyor Fakat iki tanesi daha öne çıkıyor gibi. Birincisi tabi İsrail'in yapmış olduğu ya da gerçekleştirmiş olduğu baskın ve bunun kanlı sonuçları. Bunun ahlaki yönü, siyasi yönü, askeri yönü <gülüyor> tartışılıyor. Buradan yola çıkarak tabi İsrail bunu niye yaptığı sorusu ortaya çıkıyor. Türkiye'nin verdiği cevaba bağlı olarak da hem Türkiye-İsrail ilişkilerinin geleceği hem Türkiye'nin Orta Doğu'da oynamaya talip olduğu rol e, gündemimize geldi ve tabi bütün bunların da her iki ülkenin Amerika ile ilişkisiyle de bağlantısı var ve burada çok farklı yaklaşımlar görüyoruz. Bir kısım bir kısım yorumcu Türkiye'nin tamamen Suriye Hamas İran kampında kendini e, yerleştirmiş olduğunu düşünüyor. Bazıları e, herkese Türkiye'nin Orta Doğu'da oyun kurucu bir aktör olarak ön plana çıkmış olduğunu düşünüyor. Bunlar daha tartışılmaya devam edilecek. Ancak şu var. Türkiye-İsrail ilişkileri muhtemelen kolay kolay onarılmayacak bir hasar gördü. Bunun tam anlamının ne olduğunu önümüzdeki herhalde aylarda göreceğiz daha, daha net olarak. Benim merak ettiğim yani bu birinci boyuttaki sorularla ilgili olarak merak ettiğim Tabii şey e, Türk İsraille olan ilişkisi <gülüyor> kopma noktasına gelmiş ise o zaman e, geçtiğimiz 4-5 yıla damgasını vuran Türkiye'nin hemen her konuda ara bulucu olma isteği hı hı. E, nasıl gerçekleşecektir? Çünkü ara bulucu olmanız için sizin üçüncü taraf olarak iki taraf arasında bir şeyler yapmanız lazım. Bugün açısından Türkiye'nin İsrail karşısında bir taraf olduğunu da e, bu olay nedeniyle. Görmek zorundayız. İkinci e, alan bu e, bence Türkiye-İsrail ilişkilerinde müferit olaylardan olayların tek başına açıklayamayacağı yapısal bir sorun vardı birinci boyuta bağlı olarak bu. İki ülkenin e, bölge politikasına yaklaşımları çok farklı, e, stratejik e, düşünce kalıpları çok farklı ve ve bunlar arasında da giderek netleşmiş olan bir uzlaşmaz çelişki var. Ee, dolayısıyla ikinci boyutun asıl sorusu bu Gazze işi ne olacak? Filist, ona da bağlı olarak tabii <gülüyor> Filistin meselesi ne olacak? Ne şekilde halledilecek ya da halledilebilecek mi? Bunun daha fazla sürmesine, kaynamasına, e, uluslararası sistemin daha ne kadar tahammülü vardır? E, bence bu soru da gündeme geldi. Üçüncü boyutsa, Bence e, önümüzdeki haftalarda çok daha ciddi ta tartışacağımız mesele o da şu. Muhalefet bunu ilk günden dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İsrail'in ben bunlara bir şey yapacağım demesine, ra demesine rağmen bu gemilerin gitmesine izin vererek ve burada itiraf edeyim ki efendim bunlar sivil toplum örgütüdür biz bir şey yapamayız lafını pek e, samimi bulmuyorum. E, Amerika ile ilişkileri hükümet e, soykırım tasarısı komisyondan geçtiğinde dondurduğunda e, Toba Amerika'ya gitme dedi. E, TÜSİA'da telkinde bulundu ve yıllık e, Amerikan-Türk konseyi toplantısının iptal edilmesine yol açtı. Dolayısıyla istediği zaman pekala civil toplum örgütleri üzerinde baskı kurabiliyor. Bu baskısı da geçerli oldu. Dolayısıyla soru e, herhalde Türkiye hükümeti, İsrail hükümetine böylesine elin bir olay yaşanmaması için hatta daha da azının yaşanmaması için neler yapılabileceği konusunda temaslarda bulunmuştur diye düşünüyorum. Biz bu temasların ne olduğunu öğrenmek zorundayız ee, ve e, bu temaslardan bu temaslara rağmen niye böylesine bir facianın yaşandığını da <gülüyor> bilmek zorundayız gibime geliyor. Çünkü hani çaldım, saldım çayıramız kayıra deme imkanına sahip değiliz bu tür konularda. Ee, aynı şekilde Şeyin, e, bu gemilerin e, Finansmanı şu bu vesaire gibi Konularda da belki bir takım sorular Gene gündeme gelecektir ama asıl En önemlisi tabii ki dediğim gibi Böyle bir e, yani kaza Geliyorum diyordu belki bu kadar Kanlı bir kaza olacağını Kimse beklemiyordu ama bunun önlenmesi için Ne yapıldı ve bu niye önlenemedi soruları e, Bence önümüzdeki dönemde Sorulacak Ben e, muhalefetin bunu bir e, Boyut şey, öte, düzlem öteye çıkararak Hemen İsrail ile ilişkileri niye kesmiyorsun filan değişinizi açıkçası tamamen iç politika yatırımı olarak görüyorum. Bu tabii hükümetin bu konuda iç politika yatırımı yapmadığı anlamına da gelmiyor ama şimdi burada keseyim. Evet hocam ee, zaten. Ee... <gülüyor> Gemilere yapılan, filoya yapılan müdahaleden sonra e, İsrail tarafında da sanki beklenmedik bir durumla karşılaşılmış algısı vardı. Sanki işte e, askerlere herhangi bir mukaveet beklenmiyor gibiydi. E, yani sizin sözlerinizi bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman aslında biraz daha anlamlı oluyor. Hani öncesinde temaslar yapıldı mı e, veyahut bir pazarlık yapıldı mı bu konu üzerinden gibi. Hocam peki bununla ilgili olarak bir soru daha sorayım size. Şimdi Buyur. İsrail medyasını takip ediyoruz. Evet. E, ve açıkçası... Yani İsrail müdahalesi çok da yanlış görülmüyor. Sonuçları daha iyi yönetilemez miydi ağırlık basıyor genel olarak ve aslında çok da yabancı olmadığımız bir dünyaya karşı tek başına sendromu yaşanıyor gibi geliyor. Evet. Bu ruh halinden nasıl çıkılır veya bu ruh halinden çıkılması için e, ulus-devlet dışında uluslararası adalet hareketlerinin bir etkisi olabilir mi e, bunları sorayım. Şimdi tabii. E... Ben e, genelde Haaretz üzerinden takip ediyorum olayları e, ve orada bu harekatın kendisinin de çok aptalca olduğu söyleniyor. Hatta Haaretz gazetesine yazı yazan eski eğitim bakanı Yosif Sarit e, kabinedeki yedi budala diye de <gülüyor> evet. e, başlık atmış ya da atılmış onun adına böyle bir başlık. Ee, bu tabi hani aman ne kadar iyi bir şey yaptınız anlamına tabi ki gelmiyor. <gülüyor> Diğer bazı gazeteler tabi bu şimdi İsrail'in genel tavrı bellidir. Zaten dediğim gibi İsrail ne yapacağını söylememiş değil. Ay hmm. gelsinler canım ne kadar hoş biz de zaten böyle bir şey bekliyorduk demediler. Çok sert müdahale ederiz dediler her şeyi yaparız dediler demelerine gerek yok sicil ortada. Yani ambargonun delinmesi anlamına gelecek herhangi bir şey İsrail'in kabul etmeyeceğine şüphe yoktur. Hmm. Çok da haklısın ee, şu anda bir kuşatma ruh halinde e, yaşıyor kuşkusuz İsrail. Hükümeti de zaten öyle bir bakış açısına sahip ve hiçbir şekilde baskılara boyun emek istemiyor. Fakat e, şimdi burada bir e, harekat kötü düzenlenmiş e, onlar açısından o anlaşılıyor. Niye ben bunu hesap etmemiştim demek e, sizi sorumluluktan pek kurtarmıyor açıkçası. Gerçi şunu tabii hesap etmemiş oldukları anlaşılıyor. Pasifist eylem yaptığını söyleyen gruplar genelde bu tür şeylerle yani güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştıkları zaman yere yatarlar. Kendilerini bir yere zincirlerler. Karşılık vermezler. Burada belli ki pasifizm tanımını çok farklı yorumlayan zaten e, ideolojik olarak da bir kısmı e, gayet militan olan ama Silahsız bir şekilde e, gitmiş olan e, bir takım insanların e, yok biz öyle pek öyle yatıp da size kendimizi teslim edemeyiz deyip e, çarpışmaları var. Bu da da belli ki e, panik yaratmış. Onun ardından da fela bir felaket yaşanmış. Bu anlaşılır. Bu ama İsrail mazur göstermiyor. Hı hı. E, dolayısıyla ve şimdi bir de ayrıca şu var. E bakıyorsunuz bu e, yani şimdi baskını yapıp yüzüne gözüne bulaştıran İsrail ordusu e, 1975'te Entebey'i yani hala bir efsane olarak anlatılan baskını gerçekleştirmiş olan İsrail ordusu. Oradan da şuraya varıyoruz geçtiğimiz e, 2006-2008 savaşlarına falan baktığınız zaman artık e, ancak olabiliyor. E, Hakikaten çok oransız güç kullanarak e, becerisini gösterebilen bir orduyla karşı karşıyayız. Biraz hani elindeki tek alet şeyse çekilse bütün sorular sorunlar çivi gibi gözükür e, sendromu da var anlatabiliyor muyum? E, bundan dolayı e, bu, İsrail'de benim anladığım bir nasıl böylesine felaket bir operasyon yaparsınız e, sorusu soruluyor bir. İkinci olarak sorulan da tabii e, dünya ile olan ilişkilerde e, böylesi bir görüntüyle kimsenin inanmayacağı bir takım mazeretlerle ya bize çatal bıçakla saldırdılar biz de ateş etmek zorunda kaldık gibi kargaları güldürecek olan gerekçelerle ortaya çıkmasında da tabii bu sefer e, şeyin hükümetin krizi de kötü yönettiği ortaya çıkıyor. Bugün Türk gazetelerinde özellikle benim baktığım şimdilik hürriyet ve milliyetteki yazılara bakıldığında Türkiye'nin e, çok sert bir çizgide durduğunu ve bugüne kadar kendi çizgilerinden milim geri gitmeyen İsrail'e de geri adım atmak zorunda bıraktığını anlıyoruz. E, o açıdan da İsrail'in e, hükümetinin e, kamuoyu tarafından eleştirilmesi bence bugün yarın e, gündeme gelecektir. Madem ki bir şey yapamayacaktın, niye bu kadar babalandın? E, madem ki e, çizgini muhafaza edemeyecektin, o zaman... Felakete yol açması ihtimali her zaman güçlü olan bir harekatı niye yaptın? Hele hele Türklerle, Türk tarafının iddia ettiği gibi defaatle bu gemiler yola çıktıktan sonra konuşmuş isen. Peki hocam sizin de çizdiğiniz ve ortaya koyduğunuz birinci boyuta geri dönecek olursak ve biraz da Türk iç siyasetine bakacak olursak <gülüyor> öncelikle Bülent Arınç tarafından dile getirilen, sonra da meclisten çıkan İsrail Deklarasyonu'nda yer alan daha sonra da İçişleri Bakanı tarafından teyit edilen bir ee, artık nasıl tanımlayacağımızı bilemiyoruz ama Türkiye'de de gerçekleşen bu İskenderun'daki PKK saldırıları ile İsrail'deki olay arasında bir bağlantı kuruldu. Şimdi böyle evet. bir bağlantı kurmak ne kadar gerçekçi veya olaylara böyle bakmak bir iç siyaset ya, ya yatırım mı? Şimdi ben e, bir kere ikna olmuş değilim ama şimdi şöyle bir şey var. E, efendim tabii ikna olmazsınız. Belgesi yani rüşvetin belgesi mi olur? Benzer, komplonun belgesi mi olur? Yani <gülüyor> Ee, bu bana çok ucuz geliyor tabi bunu Bülent Arınç'tan önce unutmayın Kemal Kılıçdaroğlu yaptı şimdi hmm. bunun aksini kanıtlayamazsınız fakat bununla ilgili dişe doktor hiçbir bağlantı gösteremiyorsanız ne bileyim ee, bir konuşmayı duymuşsunuzdur istihbarat örgütleriniz olarak. Anlatabiliyor muyum? PKK'lı operatiflerle şey, PKK'lılarla e, İsrailliler arasında falan yani hiçbir şey yok. Aa tamam işte bunları eş anlayın. Niye? İskenderun limanı oradan gemilerimiz yola çıkacak. Bu bani çok e, tatmin etmiyor açıkçası ama dediğim gibi aksini kanıtlamak mümkün değildir. Bu nedenle de e, bir anlamda bunu bir açık bırakmak gerekiyor. Benim aklıma yatmıyor. Çünkü şudur. Başbakan yardımcısı düzeyinde böyle bir iddiada bulunursanız ama sanırım onu anıştan çok şey söyledi Hüseyin Çelik söyledi iktidar partisi başkan yardımcısı olarak böyle bir iddiada bulunursanız zımnen İsrail bize savaş açtı demiş oluyorsunuz. Şimdi unutmayın Suriye aynı şeyi farklı bir tarzda yaptı Apo Şam'daydı bütün kamplar Suriye'nin kontrolünde olan yerlerdeydi Suriye sınırı aşılarak PKK Türkiye'de müdahalelerde şey terör eylemleri gerçekleştirdi müdahalelerde bulundu bilmem ne filan falan. Türkiye sonunda ben gelirsenin oradan o adamı alırım yani savaş açarım dedi. Çünkü bu örtülü Suriye tarafından Türkiye'ye yönelik bir savaştı. Şimdi eğer bu kadar emin eğer emin iseniz İskenderun'da da böyle bir şey olduğunda o zaman İsrail'in de savaş açtığını kabul etmek zorundasınız. Onun da yaptığı şeyi ne gerektirdiği apaçık ortada. Yani o zaman işte ee, çok daha farklı bir yerde olursunuz. Ee, tatbikat iptal etme noktasında olmazsınız. Hiç. Asla tatbikat lafı falan değil Dolayısıyla ben bu şeyden e, İskenderun bağlantısından hiç emin değilim. Ee, i̇nanmakta büyük güçlük çekiyorum. Kanıtlandığı takdirde e, olabilir. O zaman dediğim gibi ile ilişkiler bugünkü rahmetle aratacak kadar kötü bir yere gelmiş olur. Çünkü bu bir bakım zaten. Savaş Deklarasyonudur. Evet, e, bu gibi açıklamalar yaparken tabii daha itidalli olmak e, gerekiyor sanırım. Hay banaş bakın yani iç politikayla ben şimdi bu şu oluyor. E, bir aydır e, biz her gün Şehit cenazesi kaldırıyoruz aşağı yukarı. Her evet. gün üç şehit, dört şehit, beş şehit geliyor. Evet. E şimdi burada birilerinin sorumluluğu var. Burada ya hükümetin sorumluluğu var ya silahlı kuvvetlerin birilerinin ya istihbaratın sorumluluğu var ama birilerinin sorumluluğu var. Şimdi bunu İsrail'in attı İsrail attığınız zaman, aa dışarıdan bir güç bilmem ne yapmış. E evet. Dolayısıyla istihbaratın, hükümetin, silahlı kuvvetlerin buralardaki sorumluluğu ortadan kaldır örtülmüş oluyor üstü. Evet. E, kolaya Anladım, kaçmak. Yani herkes bu şekilde kolayına kaçmış oluyor işin yani bana da öyle gözüküyor açıkçası. Peki hocam toparlamak için en son olarak şeye bakalım. Nobel Barış Ödülü almış bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı var ve e, bu evet. son olaya bakış açılarını da göz önüne aldığımızda Amerika'nın güvenirliği, Türklerin gözündeki e, durumu falan nasıl etkileniyor bu olaydan veya Amerika'nın duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika'nın bence e, güvenlik konseyindeki duruşu bir felaketti. Olayın vehametini ancak Türkiye e, yani şu meşhur deyimle kırmızı çizgilerini ortaya koyduktan sonra kavramış olduklarını düşünüyorum. Ben açıkçası Amerikan diplomatisinin çok kötü bir sınav verdiğini düşünüyorum. Bu olayda bence bundan önceki Türkiye ile meselesi olan İran konusunda da e, kötü bir sınav verdiğini düşünüyorum ve Tabii bu Nobel Barış Ödülü meselesinde zamanında ben bunu inanılmaz bulmuş idim. Ee, hani geleceğe yatırım babından verilmiş bir ödüldü. Ee, geleceğe yapılmış olan yatırımın da getirisinin pek olmayabileceği ortaya çıkıyor. Ee, Dolayısıyla sorunuzun cevabı bence, bence bu. Ve tabii şimdi e, şu var. E, aslına bakarsanız e, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin taleplerinin yerine gelmesi için müdahil olmuş. yani Bugünkü gazetelerden bunu anlıyoruz. E, belli ki bütün iletişim kanalları açık birbirinizi ne kadar iyi anladığımız ayrı bir mesele ama Türk kamuoyunun e, zihnindeki bir takım puşkuların giderilmesi, Amerika'nın hüsnü niyeti konusunda filan e, bunlar açısından çok da e, parlak ya da sağlıklı bir görüntü olduğunu sanmıyorum. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz değerli Değil katkılarınız ederim. için. İyi günler. Evet, Soli Özel İsrail konusunu konuştuk. Şimdi bir parça arası verelim, ondan sonra devam edeceğiz. It's getting near dawn When lights close the time to aramızın arkasından devam ediyoruz. Cream'den Sunshine of Your Love dinledik. Ee, günümüz neşelensin istedik. Ee, sanıyorum AB'den de ilginç açıklamalar oldu aslında bu olayla ilgili. Evet, parlamento başkanı Cersi Buzay'ın bir açıklaması oldu. İsrail'in bu operasyonu karşısında şok olduğunu belirtti. Böyle bir saldırı beklenmediğini, uluslararası sularda böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini. Ee, İsrail'in çok ayıp ettiğini söyledi yani kısacası evet. toparlamak ya gerekiyor. Ben de işte o, e, demin e, Soli Hoca'nın da söylediği bir şey var işte ona katılıyorum. Aslında İsrail ne olduğu belli yani ne yaptığı belli işte bu konuda e, yaptığı açıklamalar var. E, kimsenin beklememesi çok ilginç geliyor bana. E, belki şey olabilir hani e, uluslararası bir sivil toplum hareketi en azından hareketlerin bir yere gelmesi, yansıtılan o devlet destekli olsa bile. Bu çerçevede yürütülmeye çalışılan bir operasyon olduğu için bir Gazze'ye yardım operasyonu işte bu kadar tepki yani Filistinli olmayan sivil Halk'a yönelik bu kadar sert tepki belki beklenmiyordu İsrail'den ama çıtayı aştı diyebiliriz. Evet ama sonuç olarak 67'den bugüne İsrail'in karnesi ortada çok da beklenmeyecek bir şey yok ama diğer taraftan aslında ilginç bir şey seninle dün de konuşuyorduk. Hamas konusu şimdi biraz daha fazla hı hı. gündeme gelmeye başlayacak. Öncelikle Hamas'ın seçimlere girmesi seçim kazanması biraz daha demokratik bir yol seçtiği yönünde bir intiba uyandırması İHA'nın Hamas'la e, ilişkilerinin olması falan gibi şeyler uluslararası toplumu Hamas'la karşı karşıya getirecek mi? En azından Masa'ya oturmak zorunda bırakacak mı? Geçtiğimiz haftalar, geçtiğimiz günlerde bu saldırıdan aslında e, bir ya da iki gün önce Hamas liderleri tarafından işte ABD bizimle görüşüyor ama e, dolaylı yollardan görüşüyor, do, yüz yüze görüşmüyor gibisinden bir açıklama vardı. E, ya yani bilemiyorum. Aslında e, bir yandan arka planda da bu arada şey, Filistin İsrail barış görüşmeleri de devam ediyor. Evet bir taraftan e, etkilemeye evet. çalışıyor en azından. Hamassız barış görüşmeleri ne kadar e, tarafları tüm tarafları içeriyor? Ben ondan emin değilim çok. E, belki Hamas'ın ...bazı batıda, bazı devletler... ...nezdinde ilişkiler... ...biraz daha normalleşebilir... ...bu olaydan sonra diye düşünüyorum. Ee, tabii bu... ...şey vardı, kim yaptı hatırlamıyorum... ...geçen bir yorum vardı... ...bununla ilgili. Ee, Filistinler... ...bir karşıt... ...eylemde bulunmazsa bu konuyla ilgili... E, ...Filistinler fırsat kaçırmak... ...fırsatını asla kaçırmazlar deniliyordu. Evet. Ee, yani... ...referansını veremeyeceğim kusura bakmasın... ...dinleyicilerimiz ama... E, Hani e, bu tarz bir saldırı bir terör eylemi olmazsa e, uluslararası toplumun gözünde Gazze'deki yönetim dolayısıyla Hamas oluyor bu farklı bir noktaya gelebilir diye düşünüyorum. Evet, heral Tribune yazarlarından birinin de enteresan bir tespiti vardı. Bana çok ilginç geldi. Bu saldırı İsrail'in gerçekleştirdiği operasyon işte İsrail kendi güvenlik algısı nedeniyle ve kendini haklı göstermek amacıyla yaptı. Sonuç olarak ortaya ne çıktı? Bugün Gazze'nin G'sini bile duymamış birçok insan dünyada artık Gazze'yi, Gazze sorununu ve ablukayı biliyor. Hı hı. Bu, bu da aslında Filistin'in mücadelesi açısından önemli bir adım oldu. İsrail'de bu şeyi karşı tarafa verdi. İşte dün akşam Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsrail'den Türk televizyonlarından birine bağlanmıştı. Ve propaganda savaşlarında bazı yanlış adımların atılım, atılmış olabileceğini söyledi. Yani İsrail'de birazcık kendi kendini sorgulamaya başladı bu sorun ekseninde. Ya, e, zaten İsrail'in içinde öyle bölünme var. Yani bu hükümet, e, bir koalisyon hükümeti sonuçta. Hani e, İsrail kamuoyunun görüşünü tam olarak yansıttı. Söylenemez. Ama tabi İsrail kamuoyunda genel olarak bu da tabi e, kendi varlığına karşı devletlerle çevrili olmasından kaynaklanıyor. Bir güvenlik algısı, sorunları güvenlik boyutundan algılama e, çok senin söylediğin gibi köklü bir e, gelenek. E, dolayısıyla yani hükümet değişse bile İsrail'de e, Hamas'ın da kendi politikalarını değiştirmediği sürece... ilişkilerde çok büyük bir değişiklik olmayacak. Olmaz diye düşünüyorum. Evet. Bir daha Avrupa Birliği tarafına dönersek Avrupa Birliği'nin hani bu kriz esnasında da çok etkili olmadığını, belki de olamadığını veya olmak istemediğini gördük. Ama sonuç olarak işin içinde Avrupa Birliği bir çözüm mekanizması olarak yoktu. Avrupa bir... Birliği siyasi bütünleşmesini ilerletememenin, tamamlayamamanın aslında bedelini ödüyor diyebiliriz bu olayda da. Son yıllarda gördüğümüz bütün kritik e, uluslararası krizlerde olduğu gibi kendi içinde bölündü abi. Evet yine belki Bosna krizinden başlatabiliriz. Son 20 yıllık neredeyse. Soğuk Savaş dönem. sonrası dönemi evet. aslında bunun olduğu içine gibi katabiliriz. Olduğu gibi katabiliriz. Peki AB'nin başarısızlığı işte bu Dünya Ticaret Örgütü'ndeki ticari görüşmelerin ikili görüşmelere dönmesi. Son krizlerde hep... Ulus devletlerin biraz daha ön plana çıkması, işte İsrail'in çok yüksek bir güvenlik algısının olması, duvarların yükselmesi. Ulus devlet acaba sınırlarını güçlendiriyor mu küresel bütünleşmeye karşı? Ben olaya biraz daha farklı bir boyuttan bakıyorum. Aslında böyle algılanabilir e, ama öte yandan baktığımız zaman e, ortada ulus devletler tarafından çözülemeyen bir sorun var. E, yani işte ABD bir dönem Türkiye işte... Farklı ülkelerin girişimi, İsrail, devlet olmaya çalışan bir toplum e, Filistin. Ulus devlet bazında çözülemedi bu olay bugüne kadar, bu sorun bugüne kadar çözülemedi. Ama evet. e, baktığımız zaman bu girişim her ne kadar arkasında destekleyen devletler olsa da e, uluslararası sivil toplum giriş, girişimi olarak değerlendirmek de belki doğru olabilir. Dolayısıyla devletler tarafından çözülemeyen e, bir sorun çözümü yönünde en azından uluslararası e, sivil toplumun ...bir adım attığı belki... ...düşünebilir tabii. Nasıl sonuçlanacağını bilemiyoruz. Çok daha tabii. kötüye de gelebilir kriz ama... ...eğer ki Abluka'nın kalkmasına... ...özellikle yol açarsa bu. Çünkü sanıyorum... ...yeni gemilerin de Cumartesi çıkması... Cumartesi günü iki gemi daha çıkacakmış. Evet. Yani çok daha kötüye gidebilir. Burada bir kırılma noktasındayız aslında. Hani evet. İsrail daha Varabilir serp sefer müdahale... edeceğim, ederim dedi. E, öte yandan etmeye Çünkü hani giden gemiler... E, ...sanıyorum genelde AB vatandaşları... ...olacak kişilerinde ve... E, direnmeyeceklerini söylediler. Bilemiyoruz yani hani bu bir, e, böyle düzenli bir hale gelirse sürekli ablukanın kırılmaya çalışılması e, ve başarıya ulaşırsa büyük bir adım olur diye düşünüyorum. Evet ulus devletlerin içinde olduğu barış süreçlerinin genellikle şiddetle yönlendirildiğini gördüğümüzü varsayarsak belki senin bahsettiğin bu sivil hareketin Çok tabii şimdilik barışa yol açması belki de iyi bir başlangıç adımı olabilir. Bugünkü programımızı burada kapatıyoruz. Çok teşekkürler görüşmek üzere. görüşmek üzere. L'Europe pour toi, pour moi, on Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özer.